Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar Selim Bey, Selim Badur. Nasıl hayat? Evet, günaydın, teşekkürler. Teşekkürler. Yani. İyi, iyi. Hayat iyi. Yani ee, hemen bir aklının altını çırak istiyorum. Biz bu korona günlerinde bir gün önce çıkan ki çok sayıda yayınlanmakta böyle hakemli oldukça saygın tıp dergilerindeki makaleleri konuşuyorduk ama Sizin alanına girip iki tane gazete haberinden bahsetmeme izin verin Bir tanesi Guardian, pardon, Guardian'da çıktı Robert Reich haberi Amerika'daki sağlık sisteminin halk sağlığı sistemi diye bir şey olmadığını ve orada işlerin kötü gideceğini yazan bir haber Diğeri benim açımdan ilginç bir şey Final Time'da çıktı. E, i̇kinci dalga e, gelebilir gibi bir yazı. Evet Çünkü ben aslında bu bunu ikinci, size sormak istiyordum. İyi oldu sizin baştan bunu şey yaptığınız. Yani bu ikinci dalga çok önemlidir. Neden önemlidir? Hani özellikle jiroloji ile bilgilenenler açısından çalışan Bu alanda çalışanlar açısından. Çünkü biz biliyoruz ki e, influenza pandemilerinde hep bir dalga gelir, tamam söndü üstesinden geldik, bitiyor bu iş derken ikinci bir dalga başlar ki bazı pandemilerde o ikinci dalga daha ölümcül, daha tehlikeli, daha yaygın olabiliyor. Bazen de olmuyor ama ikinci dalganın nasıl geleceği bilinmez. Bakın e, biz bugün Çin'de vaka yok, aman Güney Kore e, olgu sayısını azalttı falan diye sevindirici bir takım gelişmelerden bahsediyoruz. Bir iyimser havayla ama unutmayalım ki bu tip solunum enfeksiyonlarının e, seyrinde, pandemi şeklinde seyrettiği zaman bir ikinci dalga riski olabilir. Buna ait herhangi bir bilimsel yazı e, görmedim. Onu arayacağım bugün. Ama bu e, TZ Financial Times'de çıkan bu haber durup de yazmazlar bunu herhalde. Onu incelemek lazım. Bu, bu aklımızda olsun diye sadece bunu belirtmek istedim. Evet, çok önemli bir de ben de bir haberle ilave edeyim ya Amerika Birleşik Devletleri'nde iki Kongre üyesinde de koronavirüsü virüsü tespit edilmiş, hastaneye kaldırılmış başvurmuşlar yani ve test sonuçları pozitif çıktı çıkmış. Bu da yani işin büyümekte olduğunu gösteren bir başka şey ve evsizlerin. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük sayıda evsiz insan bulunduğu biliniyor. Özellikle Kaliforniya'da 60 bin evsize koronavirüs bulaşabilir diye bir şey var. O zaman da tabii yeni bir ikinci hatta büyük bir dalgadan da bahsetmek mümkün olabilir herhalde. Evet bu politikacılarla ilgili son bir, bir bilgi daha aktarayım ondan sonra hemen makalelere geçmek istiyorum. Dün Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin bir e, açıklaması, bir konuşması olmuş oldukça da iyi bir konuşma. Hani şimdi bizde çok eleştirilen ve tamam vazgeçti İngiltere, bu karan denilen o İngiltere'nin yaklaşımı vardı. Biraz e, evet. sert ve e, gayri insani görülen. Hollanda şimdi bunu yapmayı öneriyor. E, riski azaltma, e, azaltmayı e, odaklanmalıyız. Yayılımı da kontrol altında bu ee, biraz bırakma izleymuş gibi bir konuşması vardı zamanla gösterecek ona da bakalım. şimdi e, bugün e, bu korona günleri programı isterseniz e, Dünya Sağlık Örgütü'nün iki gün önce e, çıkan bir mit bastır diye bir raporu var 10 e, sayfalık çok süratle onu geçmek istiyorum. Burada herhalde küresel olarak sorulan insanların yönelttiği, insanların tartıştığı, konuştuğu aralarında bazı sorular var. Ya da bazı yaklaşımlar. Bunlara herhalde çok yaygınlaştık. Dünya Sağlık Kırıptı böyle bir rapor yayınlamak gereği duymuş ki e, ülkemizde de soruluyor. Örneğin e, ısı, e, havalar ısınınca e, bu koronavirüs enfeksiyonlarının görülme sıklığı azalır diye. Yani slide slide gitmiş her birine buna ait herhangi bir şey bulgu olmadığını öyle ısı ve nem artınca koronavirüsün bulaşlarının azalacağına ait herhangi bir bulgu olmadığını söylüyor. İkincisi kar ve soğuk acaba azaltır mı? Hayır bunda da bir bulgu yok. Bu, ülkemizde çok duymadım ama herhalde batıda sıcak banyo yapsam acaba iyi olur mu beni korur mu koronavirüsten diye olmayacağını. Türkiye'de tuzlu ee, suyla gargara yapmak var. Şimdi dur geleceğim geleceğim <gülüyor> oraya da var. O da var. <gülüyor> Sivrisine kısırmasıyla bulaşır mı? Hayır. Ee, bu çeşitli e, tuvaletlerde e, e, elleri yıkandıktan sonra hani, havalan, havayla kurutma küsürten e, hava, cihazlarla el kurutmak etkilidir Hayır. Ültraviyel lambalarıyla dezenfeksiyon ee, önemli bu ee, çünkü özellikle insanların deride e, bu un ve radyasyonun e, olumsuz e, etkileri, işte, zararları gördüğü için buna yanaşmayın diyor. Ee, acaba termal, bu, e, termal kameralardan e, her şeyi, herkesi saptamak mümkün oluyor mu? Hayır, onu biliyoruz zaten. Asemptomatik ve ateşsiz insanlar olduğunu. Ee, acaba... E, Klorlu ve alkollü bileşikler e, bütün vücuduma sürüp korunabilir miyim? Hayır, ellerle sadece dezenfeksiyonunda da kullanılmalı. E, Zatürk aşısı koruma e, yararı vardır. En direkt yoldan insan bir dört enfekte olursa e, buraya dikkat etmek lazım. Diyor. Tabii geliyoruz bize ait iki soruya. Yani ülkemizde çok konuşulan. Burnu ve ağzı tuzlu suyla e, çalkalamak e, korun beni. Dünya Sağlık Örgütü hayır hiçbir e, e, katkısı yoktur diyor. Hatta bunun bugün biliyoruz ki e, özellikle bu basınç nedeniyle zararı da olabilir. Çok yoğun tuzlu kullanımının. E, yine bu bize ilgilenen düzenli bizden mi var bunlar atılıyor? Sa Soğan sarımsak yemek koronavirüsten beni korur mu? E, hiçbir etkisi olmadığını e, yani her ne kadar bir takım e, sarmışakın aslında mikromyal olsa da ee, bir etkisi olmadığını söylüyor. Yani bu bu bu önemli bir e, doküman, kratiye yönelik bir takım soruları e, yanıtlayan e, bir e, doküman diye bunu söylemek isterim. Şimdi gelelim yayınlara, yayınlarda e, hemen bir yayından bahsedeceğim. Journal of Antimacabail ajansla yayınlanmış, e, Christian Dvoru da arkadaşları yayınlamışlar. E, Klorokin'in antiviral etkisi acaba e, yararlanabilir miyiz diye. Niye bunu öncelikle e, söylemek istedim? Çünkü klorokin bildiğimiz kadarıyla, yani etmedim bildiği de sıtmada kullanılan bir ilaç, sıtma tedavisinde. E, bir, e, öyle bir bileşik ki bu haber Türkiye'de yayıldı ve insanlar e, ciddi bir şekilde eczanelerden klorokin alıp e, bunu hani inacette hani, yararlanılığın profilaktik olarak e, bunu bir kenara koyup saklama ihtiyacı var. çok olan bir şey Türkiye'de. E, acil bir durum olursa insanlar eczanelere hücum edecekler ve aradığım o ilacı bulamayacağım diye. Birincisi bu klorokinin etkisi daha deneysel aşamada daha bulgular ortaya çıkmadı. Evet denendi evet ön bulgularda bir takım yararları saptanmış. Aynı e, AIDS, HIV AIDS'de kullanılan ilaçların ya da e, Ebola tedavisinde kullanılan ilaçların deneysel aşamada bulamayacak. E, Covid-19 için de e, etkili olup olmadığını e, araştıran çalışmalar olduğu gibi. Ama bu klorokin kesinleşti de. Klorokinle ben Covid-19'u tedavide böyle yok. mutlak bir yaklaşım. Ama böyle bir e, çok fazla soru geliyor. İkincisi e, önemli bulduğum bir çalışma yine e, nerede yenilenmiş? Journal Pharmaceutical Analay dergisinde. E, yine Çin'den geliyor. Yaxom L.A. Lee isimli bir araştırıcı ve grubunun Mart başında yayınlamış. Neden ağır seyretiyor diye. Bunu daha önce açık sadyo da sanıyorum. öncesi sağlık programımızla biz konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Evet konuşmuştuk. Bu hastanın ağır seyretmesi aslında virüsün değil bizim savunma sistemimiz olan immün sistemin aşırı ve abartılı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan hasarlara bağlı. Örneğin Covid-19'da da bu yayında bu emin yetmezliğinin virüse karşı oluşan yani sitokin bombardımının çok yoğun olması ki buna sitokin e, storm ya da stokin fırtınası da denedilir. E, bundan kaynaklandığı söylenmekte e, ve bir yandan da e, koronavirüslerin ilmi sistemden kaçma stratejileri geliştirdiği, yani savunma sistemimizin etkisiz olduğu e, durumlarla karşı karşıya olduğunu söyleniyor. E, bir Özür dilerim. Tamam bitirdiniz sandım. Bir şey soracaktım da siz devam edin isterseniz. Başka yerine gideceğim. Başka, sor... şey diye, başka yerlerden bahsedeyim. Farklı yere gideyim. Ya bu şeyler ilaçlarla ilgili hazır onlardan bahsediyorken pazartesi günü Avustralya salı günü Çin açıklama yaptığı bir ilaç bulduklarını hatta Çin ismini de verdi. Favi Piravir diye bir ilacın 11 günden 4 güne düşürdüğünü İlan etti ama bunların en az 3 ay e, tabii süreceğini seri ürettiğimi söylüyorum. Bunlar e, doğru mu diye size bir sormuş oldum. Ya doğru ama biraz önce bunu klorokin örneğinde verdiğimiz gibi eski e, ve farklı alanlarda kullanılan ile yeni, daha yeni bir molekül geliştirilmedi. Hep eskiden olanı, viral enfeksiyonlarda kullanılan ya da parazit enfeksiyonunda kullanılan ilaçlar acaba burada da etkili olabilir mi diye e, bir takım çalışmalar yapılmakta aynı klorokinde olduğu gibi diğer ilaçlarda denenmekte. O bunun hepsi daha deneysel aşamada daha netleşen bir şey yok. Bu iki yani, devlet şey diye duyurdular da, yani bulduk ve yan etkisi de henüz yok. Yani henüz yani, değil, e, şey yok diye duyurdukları e, tabii, için yani, sordum size de. Aramın ilaçları değil, muhakkak bir, bir, bir, bir katkıları olacaktır ama o e, bazı ilaçlar vardır derisinin önce iyi gelir, e, Hı -hı. yararlı dersiniz ama bir hafta sonra e, tablo tekrardan ortaya çıkartıp beklemek lazım birazdan tamam. netleşmesi. Evet. Şimdi önemli bir nokta e, Bu da Kısavya maşan Senekal ve arkadaşlarının bir yayını e, Bu yayında da e, ilginç bir şekilde hani, e, Kanada'da Ortaya çıkan ilk olgunun e, Dökümü yapılmış Ama yayında bu olguya ait Klinik bulguları bir kenara bakacağım Şimdi bu hastalığın neden çok sık Yayıldığını, çok süratle yayıldığını Araştırıyorlar Yani SARS ve MERS saat indikeni daha ölümcülken nasıl oluyor da ölümcüllük oranı bu denli onlar kadar yüksek olmayan Covid 19'un ya da Sars Cov 2'nin çok hızlı yayıldığını biliyoruz nedenlerine bakmışlar şimdi dün de bir parça konuşmuştuk. Entübasyon süresi ortalama 4-5 gün kadar fakat entübasyon süresini 24 güne kadar uzayan bazı olgular var. İkincisi yani sanıyorum yanlış anlaşma oldu. Bunu da düzeltmiş olayım. Bu 20 gün ortalama 37 güne kadar uzuyor dediğim virüsün atılımı yani hastalan bir kişi ne kadar süreyle virüs saçıyor etrafa. E bu da oldukça uzun bir süre. 20 gün kadar. Bunun üzerine bu iki atılım ve entübasyon sürelerinin uzunluğunu bir kenara bırakalım. Bazı ortamlarda vücut dışında canlılığın da uzun olduğunu biliyoruz. O zaman Bizim e, kendisinde herhangi bir bulgu olmayan, ateşi olmayan, hastalık belirtisi göstermeyen insanların etrafta dolaşarak virüsü saçma süreleri madem uzun, saçtıkları virüsünde, dış ortamlarda, kapı tokmağında, asansör düğmesinde, merdiven trabzanında daha uzun süre, görülenden uzun süre e, var olduğunu düşündüğümüz zaman özellikle hastane ortamlarında ve tüm ortamlarda bu virüsün çok kolay yayılması açıklanabiliyor. Bu önemli bir nokta. Bunun dışında bir yayın var. Önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu komplo teorileri çok dolaşırdı. Poximal Origin of SARS-CoV-2 diye. ilginç bir ekip Christian ve arkadaşları Nature Medicine'de yayınlamışlar. Bunlar da hani bu kompro teorilerinin e, tekrar bete edilmemesi gerektiğini ve e, SARS-CoV-2'nin e, hani böyle bir laboratuvarda filan yapay olarak e, üretilmiş olmasının mümkün olmadığını söyleyen bir yayın. Tabi bu e, SARS-CoV-2 değil, diyeyim Buna, hemen beslenen, Dünya Sağlık Örgütü fark ettiniz mi bilmiyorum SARS-CoV-2 e, ismini kullanmıyor. E, Covid-19 etkeni diyor. Ee, arada hani Trump gibi Çin birisi diyenler hatta e, bir, e, bir beyaz ev e, yetkilisi Kung Fu'dan esinlenip Kung Fu demiş bu ürse. Ee, neden böyle? Neden Dünya Sağlık Önümüzü bu isimlendirme de SARS-CoV-2 hani e, tercih olarak uygun bir isim isimdir belki de. Dünya Sağlık Önümüzü diyor ki SARS'ı çağrıştırıyor. Hemen onunla karıştırılır. Ben yani onun için e, SARS kullanmıyorum diyor. Ee, bu da e, hani altı çizmesi gereken önemli bir nokta. Ee, bunun dışında belki de e, bu bölümün isterseniz şu tanı testleriyle ilgili bir şey söyleyerek tamamlayalım. Lütfen. E, şimdi bu tanı testleri hani test test test dedi Dünya Sağlık Örgütü ve çok yaygınlaştırmalı deniyor. Şunun anlaşılması lazım. Öyle 80 milyon insana test yapmak. Sağlıklı sağlıksız e, insanları testten geçirmek mümkün değil, yarar da yok. Ha, şu akla gelir hemen, e madem asemptomatik belirtisiz insanlar var, bunlar yayılımda önemli rol oynuyorlar. Ama onları saptamak için, bu belirti göstermeyen insanları belirlemek için test yapmak lazım diye. Şimdi siz farz edelim, e, varsayalım ki 80 milyona test yaptınız. Diyelim ki e, 75 milyonun negatif çıktı. Bir süre sonra bir daha 75 milyona teste tabi tutmamız lazım. Yani bunun sonu gelmez evet. buna ne test ne ekonomi ne de e, stratejik açıdan e, doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Yetmez yani buna hiçbir ne zaman ne para. O zaman biz gerçekten yurt dışı bağlantılı e, bağlantısı olanlar kısmını çıkartıp olası vaka tanımına e, uyan yani ateşi olan, kuru öksürüğü olan, solunum yetmezliği olan insanlarda ya da bu insanların temas ettiği ama belirti göstermeyen aile çevrelerinde bu testi yapmalıyız. Yoksa e, hani kapı kapı dolaşıp da gelin asemptomatik yani belirtisiz insanları da saptayacağız. Esas dağılımı onlar yapıyor çünkü yaklaşımıyla. E, bütün belirtisiz ve hasta bulgusu olmayan insanlara test yapmaya kalkarsak bunun sürdürülmesi ya da gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ne düşünüyorsun hocam? Peki. Çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Düzenli programımıza yarın son bu haftanın son programını yapacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Korona günleri devam ediyor. Hem de çok etkileyici bir biçimde sarsıcı bir biçimde devam ediyor. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri